Evet. <gülüyor> nasılsınız? Selam gençler. Diyorsun? Selamı vermedim. Selamı vermedim. Ee, nasılsınız gençler? <gülüyor> Bilmem nasıldı inşallah. Nasılsınız Vallahi, inşallah. E, Facebook üzerinden selam gö gönderenlere teşekkür ediyorum buradan. var gönderiyor mı? Gönderiyorlar bazen. Ee, kim gönderdi şu anda isim olarak hatırlamıyorum ama. Ee, Onlarca podcaster <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gönderdiğim selamlara cevap evet. geliyor yani tek tük de olsa. Hepinize selam olsun. Evet. Evet şimdi yine balkondayız. Balkondayız biraz bir... serince yağmur yağıyor. Serinliği güzel aslında serinliğinden şikayetim yok. Hani çok cıvı çıvık olmasındansa şu serinlik evet. tercih ederim. Alttan anasını silisnek kovucumuzu yaktık. Umarım yarın yağmur yağmaz ya. Yarın yağar mı ihtimalle? Oğlum gösterime gideceğiz. E tamam, şükür olsun. Şükür. En de sonunda yağacak zaten. Şıkır şükür gitmeyelim ıslak ıslak. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok diyorsun. Ortaköy'de ıslak ıslak. Ortaköy'de ıslak ıslak Evet. Evet, bugün ne konuşuyoruz? Bugün Game of Thrones geri döndü. Evet. Biz de geri 8. bölüm. 8. bölümde geri döndü. Biz de ee, balkon keyfinde Game of Thrones'u değerlendirmeye devam edeceğiz. Nasıl buldun bölümü? Yani bir hafta kaybetmemize değmedi. Ya bence de bu bölüm biraz parça pin çıktı. Yani aslında önemli konular işlendi eyvallah da böyle e, ne bileyim böyle sıkıştırılmış bir bölüm gibiydi buna. Evet. öyle geldi yani bütün e, sezon boyunca beklediğimiz önemli hikayeler böyle tek böyle Abi... ziplenmiş rarllanmış. Ya şekilde. ben şey gibi hissediyorum yani ben bu bölümü şöyle söyleyeyim bak bla bla bla bla bla bla ooo. <gülüyor> böyle yani. Benim için bu bölümün özeti ve aslında genel olarak bu sezondaki bölümlerin özeti bu herhalde yani. Bula bula bula bula oaa ne oldu lan sonu nasıl bitti? Bula bula bula sonu güzel evet, İşte ben ondan biraz şikayetçiyim zaten. Hani ben Game şikayetçiyim. Of Thrones o kadar yani büyük bir sansasyon haline geldi ki herkes bir wow factor peşinde. Abi Olmayınca aynı. da işte 4-5 gibi oluyor hiç böyle ne hikaye akıyor ne e, wow factor var burada hem hikaye var hem wow factor var ama burada sık, çok böyle e, sıkıştırılmış gibiydi çünkü aslında hikaye anlamında e, önemli olan e, en az yani benim için en azından önemli bulduğum 3 tane e, özel konu vardı bu bölümde ne? Ha? Neydi? Biri Sansa'nın artık hani birazcık daha böyle şey olması, evet. adam olması. O Ki sahne Kitaba göre birazcık daha erkene Tabii. almışlar. Biraz farklı olmuş. Evet, biraz erkene almışlar. Zaten o bardolayını da attık, o attılar, attılar aradan. Sansa'nın olgunlaşma sürecini hızlandırdılar. Aynen tabii o böyle şey arkasından güneş alıp da böyle şey gibi şey siyah, e... saçları siyah boyamış falan böyle bir tuhaf bir şey olmuş evet, o sanki böyle o aile biraz birden böyle şey e, hani yani, dark Ev, phoenix Ev, olmuş evet. <gülüyor> dark phoenix olmuş gibi aşağı inmişsi biraz canımı sıktı ama o vardı Hı. Yani e, evet, o, o, orası iyiydi. İsa'nın ölümü ve işte aslında e, orayı çünkü nasıl bağlayacaklarını merak ediyorduk biz aslında. Yani İhirin aslında Peter Beliche kaldığı olması. ve aslında Sansa'ya da kaldı şimdi. Yani, i̇ki şey var. E, şey. E, ne var? Oğlan ayıcık. E, şey Anadolu yakasında Deneyrisin hani sağ ha, kol olan. Evet. Ne evet. unuttum ya. Grey Ha yok biz şey. Jo Jona. Jora. Ha Jora. ...Jorah'ın aslında satılmış olduğunu, e, Daenerys'in öğrenmesi. Ya o evet, kilit o bir hikaye aslında. Abi çünkü... tamam orası kilitti. Yani o biraz ben zayıf kalmış bence. Evet, zayıf kaldı tabii o. Yani çünkü Oradaki... bu kadar şeyden sonra böyle onu çok iyi altyapısını yapamadılar, tamam mı? Yani orada yani bu işin kritikliğini sadece ve sadece Daenerys'in e, oyunculuğuna bırakmış olmaları da evet. bana yetersiz geldi. Ha, i̇yi Aynen. bir oyunculuktu eyvallah. Ama yetersizdi. Çok zayıftı. Yani kilit bir hikaye olmasına rağmen. Belki de e, kitap kadar kilit bir hikaye yapmayacaklar bunu. E, yani öyle gözüküyor. Çünkü hani geçişlerdi. o kadar vakit yani o kadar altyapı şeyini kurmadılar bunun. Hani yani, çünkü tam kitapta mesela çok fazla hakikaten aralarında bir kutuplaşma oluyor. Ve o kutuplaşma ile de beraber üzerine bir de bu gelince iyice hani böyle ondan sonra def ediyor. Tamam onu anladık ama. Çünkü bir, bir e, kitapta yanlış hatırlamıyorsam bu oğlan kız Kızın üstüne çullanıyor Jorah. E tabi tabi ee, işte öyle şeyler oluyor. Kızı götürmeye çalışıyor evet. ondan ses A, çok aş, Aşkından diyor. çok yanıyor ya böyle. Onun şey yapıyor falan ama. Yani hani onları böyle çok altyapı kurmadıkları için. Yani tamam John aralarında böyle bir. E, hani John Aralar diyor ki işte sen bana bir şey öğretme falan. Hani, sen bana danışmanlık yap bana işimi öğretmeye kalkma falan gibi havalar var ama. E, hani bu bu tarz bir defetmenin altyapısını kurmadan bir anda böyle. Bir tane letter'a herifi defetti yani evet. hani harcamış gibi oldu ya anladın mı Çünkü yani. ondan önceki bütün ihanet kısımları ikinci sezon, üçüncü sezonda oldu. oldu yani. kim, kim öyle kim hatırlıyor kim, bir de yani. Kim <gülüyor> <hatırlıyor> yani. <gülüyor> hani böyle bir anda olunca e, biraz bana tuhaf geldi açıkçası. Böyle çok iyi başarılı kurulmuş gelmedi. Yani en Dur. büyük olay tabii şey e, hani şey sen söyle. E, Tyrion'un davası. Evet. Ve aslında zaten. arada Bolton piçinin aslında e, hani Bolton piçinin olduğu hikayesi de kaynadı. O, kaynadı ama orası yine e, fena değil. Yani mesela Bolton Tabii, Bolton piçinin Tamam. oturaklı gitti. Çünkü daha öncesi vardı evet, sezon işte, içerisinde. Evet işte 16 var. güzel kurdular. Ya yani o, o altyapısı onun güzel gitti. Ama yani şimdi bütün bu karakterlerin büyük bir e, hikayesini anlatıyorsun ve tek bölümde anlatıyorsun. Evet. Ulan 3'te anlat, 4'te anlat, 5'te Anlatmadı anlat. işte. Böyle bir harç, yani böyle bir dengesi e var. 8'e kadar bekle, bekle, bekle, ha, bekle. Ondan, ondan, ondan bir, bölümde... bir bölümde bir bölümde 5'er dakika ayırarak anlatıyorsun Aynen. bunu. Yani o biraz canskıcı. Iş i̇şte o 5'er dakikada bazısına uyuyor, bazısına uymuyor tabii ki. Ha, mesela hani Sansa'ya uydu. Anansa işte Bolton'a uydu. Hadi. Ama mesela deniriz olmadı yani. Ya da işte başka ne vardı? Şey Arya yani. Mesela Arya'nın bölümü de. Arya'nın bölümü yine iyiydi çünkü o şey sitcom gibi geldi geçti Evet, ama sitcom gibiydi bir Onlar öyle. Yani yol yoldaki ikililer zaten şey hani komedi unsuru olarak bulunuyor daha çok. Evet dizide. ama yani orada güldü. Bildiğin ağzına oku çakacaklardı geridekilerin. Gündür mü lan öyle? Oğlum gülünmez mi ya? Kız Hayır, nereye gülünür de? Gülünmez. Yani cenabetin <gülüyor> Allah lan kız. Aynen, yani nereye yani. gitse nereye ailesi. ailesi evet, ailesi ölüyor. Hay tam gündür de yani adamların suratına eliter şey yaparlarken hani anısını şey yaparlarken öbüründürsü ki. Ha öldü mü bu adam? Yani ben olsam, <gülüyor> ben olsam bu önceki hikayeleri yani de Deneyris'in hikayesini işte Bolton'un hikayesini işte e, sen söyle. Eee Sansan birazcık daha önceki bölümleri alırdım. E, biraz daha evet verseydi. Bu bölümde mesela hani madem Büyük olay. Evet. Tamam Herkesin beklediği işte sansasyonel olay. Ben hani bölüm yarısını Tyrion'a ayırırdım. Evet. Tyrion'a böyle bir tane büyük bir sahne vermişler evet. ama yani, yani mesela yetmiyor. oradaki e, dövüş sekansını uzatırdım. Evet. Anladın evet. mı? Daha, dövüş çünkü daha... yetmedi aslında. Aynen. Çok hızlı oldu. Çok hızlı oldu. Yetmedi. Yani Mountain'ın e, hani e, tamam o kafayı patlatması güzeldi. Evet. De. Hani böyle çok da sanki ondan sonra hakikaten herif yani Mountain adını yani boyu varmış diye almış gibi oldu anladın mı? Evet. Boyu var. Two and the kullanıyor. işte Mountain. ve yani çok karikatürize hale düşürmüşler Mountain'ı. Halbuki oradaki bir yani herif tam istediği kadar da, ayı olsun. Adamın yerine de bir dövüş tekniği vardır yani. Eninde sonunda anladın mı? Evet, yani evet. Sırf kılıç vurarak bile dövüş tekniği olabilir. Sonuçta öyle bir adam için. Hani onu bile görmedik. Hani böyle, böyle pat pat pat pat o koca kılıcı şöyle bir hakikaten kuvvetiyle koyduğunu görmedik mesela. Yani şey, öyle bir şey. Koreografi mi? fena değildi şey için, işte e, e, Red Vibe Over için güzel de oynaması, bilmem ne yapması. Evet. işte o kendine güveni, klasik o karakteri falan. Onu dövüşüne yansıtması bilmem neyse. güzeldi. İşte böyle parmağıyla şey kim verdi anası Emre gibi. Evet evet. Ayla. Ama tabii Tyrion'un oradaki yüz ifadeleri falan Olan çok güzeldi. çok iyiydi yani. evet. Yani, ne yapıyor, ne yapıyor? A, siktir, Önce kazandı. seviniyor falan. <gülüyor> Kasandık ulan artık öldür bitsin evet, evet, evet, diyor. Hayır. Ondan sonra o, o şey yaptıkça, o ben orada artistlik yaptık ki yüzü böyle bir morarıyor, kızarıyor. Evet bir şey telaş şeyi içerisinde Jamie de iyiydi. Aa, Jamie de şaşırıp kaldı ha. vay be falan. Herif öldürdün oğlum deyip bana bakıyordu. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> Tabii, Ay, yani yani o seyirci derdik ki işte e, sen söyle e, Cersei'nin işte şeyin e, sen söyle Tywin'in falan yüz ifadeleri e, güzeldi. Iyiydi. Ama işte <gülüyor> sonraki yüz ifadesi de yani e... o ne yazık oldu. Ya anladığım kadarıyla eğer Dorn'a gitmeyeceklerse bunlar hikaye olarak Hı -hı. ki yani gitmeleri lazım. Yani kitap evet. gibi gideceklerse. Ama bayağı bazı bir şekilde gitmeleri lazım zaten. Bazı şeyleri atıyorlar ba bayağı. Yani bütün o... çünkü Finger'a e gitmediler, bilmem neye gitmediler. Ama abi Dorn önemli bir yer değil Dorn, mi şeyde? gideceklerse yani orada şey var, Miss Maisen neydi o? Prince, Princess Marcel var falan. Yani hani orası birazcık da daha önemli bir yer yani. Onu bir 4'e 5. sezona bırakıyorlar. Etti illaki 5. sezona bırakıyorlar da. Biraz yani dünya gösterir belki. Bana kalırsa Dorne'a da çok önem vermeyebilirlermiş gibi geliyor hikaye akışının e, neticesinde. Yazık eder. O zaman hikaye yani şey e, anlatım bayağı kısalır. Çünkü Dorne'deki kısalır tabii lan. Dorne'deki hikayeleri atlarsa Dorne bir kitap neredeyse yarısı. Çünkü şey... E, Orada baksana bir sürü hikaye var. Yani bilmiyorum. Greyjoy'lara dalacak mı mesela bundan sonraki sezon? Ha hani tamam teonu bayağı bir büyüttüler o yüzden ama şimdi mesela Russell Bolton'un şey Ramsey Bolton'un hani hikayesi biraz artık yerleştiğine göre hani birazcık daha teonla ve işte Greyjoy'lara işte moat cat alındı şimdi mesela hani ona karşı elifler belki bir geri şey yapacaklar falan filan gibi sen düşünürsek evet Greyjoy'lar hani orada adamlar öldü bilmem ne oldu hani hepsi hele şeyin adı çıkarsa işte teon yaptı bunu falan işte şerefsizlik yaptı bilmem ne gibisinden. İçine farklı orada belki bir şeyler kurulabilir. E, i̇şin içine daha kolay dahil edebilirler belki e, şeyleri. Greyjoyları. Yani belki e, o şey Greyjoy'un kendi hikayesi mi? Biraz erteleyip önce şöyle bir kurgudan başlayıp. Çünkü Ondan zaten sonra yine... tamam ee, kitap sezon ki, seriye yetişmeyecek. Çünkü evet, evet, o, öyle. o belli oldu. O belli oldu zaten yani çünkü 7. cilt 2015'te ha. çıkacak. Şimdi e, neredeyse eğer doğrunu falan atlarsa hani dördün yarısı evet. bitti zaten. İşte. Yani şimdi ha, bu arada şey de oldu. E, onu atlamayalım. Wildlingler şey'e saldırdılar. Yani büyük muhatağına saldırdılar. Bir sonraki aşamada 9. E, yani. bölümde işte Wall'daki büyük savaş olacak. Evet. Ona, onu, onunla ilgili bir şey olacak yani en azından. Ben olacağını zannetmiyorum ya. Ama orada onunla ilgili bir şey olacak herhalde. Ee, Yok zaten bütün sezonlardaki en büyük bölüm genel 9 oluyor dokuz ya. Dokuzda yani Wall'daki savaş olur. 9'da ondan sonra ne kaldı ki? Bir şeyler daha var da boşver işte. Onları da bekliyoruz. Ne var mesela? Var var. Ha ha ha. Zombi var diyorsun. Zombi. Yani şey, ee, Ama American'ın tabii şeyi güzeldi en azından o da sonlanmış oldu. Bir de Bank. <gülüyor> Yok yani daha onun sonrasında daha büyük. Tamam, onu olur. biliyorum da işte onu ona gelene kadar ama en azından belli bir aşama sonlanmış oldu. E, geriye zaten 9. 10. bölüm kaldı Hı -hı. ondan sonra ama hani tabii dediğim gibi bölüm bir böyle biraz ya yani biraz harcamışlar bence ondan sonra yani yani bilmiyorum. Ee, tamam. Sanlıyorum hani sevmiyoruz da Sansan hikayesi uzatılabilirdi. Ee, ne bileyim deneylisin. Oh biz... Ya uzatmasınlar Sansan hikayesini bence güzel yaptılar. Sansi uzatsa çünkü an sakız gibi artık yine aç bir şey oluyor yani Sansa. Çünkü yani. Onun suratını çekemeyecektim yani. Çok e, bence o Gravemle o. O gibi mesela çok Misandi. gereksiz bence. Ha, olayı. Yani abi garipti. nedir abi o Grey Worm'la şey Misandinin Misandi olayı. Yani çok gereksiz. Hani tamam kadın güzelmiş çıplak gördü, güzel oldu. <gülüyor> Ama <gülüyor> hani yani hem anası böyle bir aşk hikayesi yazmanın buraya. Yani böyle hani yürekli efendisine anasını aşk hikayesi koymak gibi bir şey yani bence. Anladın mı? Hani çok böyle niye bulandırıyorsun işi? Bulandırma. Ne olacak yani? Sonrasında ne olacak? ne olacak yani? Grey Grey Worm'u yakalayacaklar veya işte karıyı yakalayacaklar. Grey Worm yok ondan zaten sonra Ben grey bu işleri bırakıyorum deyip karının peşinden mi gidecek yani? Ne olacak yani? Kendini feda mı edecek kız için? Hani böyle bir gerizekalı kurguya mı bir e, şey mi doğru gidecekler yani? Bilmiyorum. Niye böyle bir sence Killer ve Stone'ları Ya ve Stone'ları <gülüyor> duruyor mu enifin yani? Dur hangi duruyor bence? Hangisidir, Bence hangisidir? bir sensini <gülüyor> almışlardır. <gülüyor> Bence stone'ları almışlardı. Pillar kalıyordur. E, Pillar'ı kullanabiliyorsa stone'lara gerek yok zaten. Yani maksat çocuk yapmışsın. Varizdan iyi durumu. Voris <gülüyor> <gülüyor> hiç bir tarafa kaymıyormuş. Ee, Abi yani ne oğlancaymış, ne kızcıymış. Hani böyle bir muhabbetin yapılması mı geliyor yani? Ya bilmiyorum. Ee, hani şey gibi bu. Sanki yeterince hani karakter yokmuş gibi dizide, bir de fokusu evet. onlara mı kaydırıyorsun evet. olayı? Ama belki de insanlar çok sevmiştir Grey Worm'le Melisendi karakteri. Grey Worm'u severiz. Grey Worm'u sevmek başka da Grey Worm'u aksiyon yaparken, yani Grey Worm'u Grey Worm'ken seviyoruz böyle. Bir anda ondan sonra herif ansaliydim ben böyle Karalı'nı tanımam falan modunda gezerken, ondan sonra hani ha, sadece görev aşkıyla tutuşurken, bir anda başka bir aşk niye sokuyorsun herif hayatına? Ya herifi niye parçalıyorsun ya? Herif sağlam bir herif zaten. Adını parçalıyor. Hani karakteri parçalıyor. Yani. Bilmiyorum. Sen ee... diyorsun ki bunun çükü yok, sonra diyorsun ki çükü var. Olmaz ki. Yani anladın mı? Hani öyle aşk dediğin şey çüksüz de çüklü de olur diyor. Bu arada ben izleyemedim de hani şey e, George abi bu Sansa'nın Sansa gelişimi hakkında bir röportaj vermiş de onu evet. izleyecektim izleyemedim. Çünkü kitaba göre hızlı, hızlandırıldı çünkü. Tabii canım, kitap kitapta hala ağlıyor. <gülüyor> evet. Benim okuduğum kısımlara kadar ağlıyor. Yok yani biraz toparlıyor da bu kadar tabii hemen kendi yani, bir ben... özgüven gelmiyor tabii. Çünkü yani normalde hikayenin bu kısmında hani evet, herif evet. diyor ona. Bak, aynen. Barda öldürdü diyeceksin bilmem ne diyeceksin. Aynen. aynen. Hala yönlendiriyor. Ha, yönlendiriliyor yani kendi inisiyatifiyle bir şey yapmıyor ki kadın. <gülüyor> Neyse o iki ay aradan ya. Şimdi burada sırtacak çünkü o hikaye bence. Ya ben şey Bard bir Mart, gitsin iyice, istiyorum iyice sıkıntı artık. Olacak, ee, ne? Arya bir bravosu gitsin artık Değil mi abi? Sonunda. Yani üf, o da bir türlü bitmedi o iş. Ama adamın şeyin hound'un Ya sence sence yani. Ya bence şöyle bir şey olacak. Haftadaki sıkıntı Anlattaki sıkıntı bitiyor yakında zaten. Biter işte değil ya. E, orada adamın şeyi başlıyor. Ya şimdi 10. bölümde değişmiş. 10. bölümde büyük ihtimalle e, Brian'ın hikayesi ne bir şey. Tabii e, onu he, bir yapacaklar. O, ona bir gösterecekler tabii. Orada bir şey olacak. Ondan sonra belki şey gelir. E, Stanis Kuzey sonunda ha, diyerekten evet. geldi. Parayı buldum ben diye. Bence orada da onu da öyle bırakacaklar. Ha, onu öyle bırakırlar. Ondan sonra yani şeyin sonuçlarını göremicez bence. Duvardaki muhabbetlerin sonuçlarını göreceğiz. Belki göremeyeceğiz. şeyi de yani bütün cliffhanger'ları 10. bölümde yapıp bırakırlar büyük ihtimalle. Hani şey, e, brand hikayesi. Ondan şey, sonra diğer şeyleri falan hepsinin gelmesi. Ondan sonra CTR'ye işte, yani. Ondan sonra, eee, bugün bu boş bölüm izlemedin inşallah. Yok ya 9 9.10'da boş bölüm ol, olacağını zannetmiyorum. Sansa ne bok yiyecek hiç bilmiyoruz. Belki 10. bölümde Arya Bravo'sa artık şey hani gidiyorum ben ben diyerekten yola çıkar. Ee, başka başka başka. Başka ne oldu ki bölümde? Benim kötüydü ya. Abi bölüm... böyle millet böyle sosyal medyada falan oh işte ne oldu falan filan bilmem bir şey almışlar. Bir bok olmadı ama. Yani hani bir bok oldu da hani hani İyi, kitabı bir şey yapan için diye. çok bir şey olmuyor. Oberyn öldü diye. Millet Oberyn'i seviyormuş demek ki. Tabii canım, sevilmeyecek gibi değil ki karakter. Evet, ona. Bu arada şey. sosyal medyada böyle şey, fotoğraf falan koymuşlar. He, böyle Viper'a karşı şey, Red ha. Viper vs. Mountain diye. Hayır, yok. şey ikisi tatilde mi ne çıkmış? Böyle şey güneş gözlükleriyle falan takılıyorlar. <gülüyor> Öyle sosyal Öldük, medyada. Öldük, tatile çıkalım bali. <gülüyor> Kankayız aslında biz fotoğraftır falan geziniyordu Facebook'ta. Herif'i güzel öldürdü ama. Öyle kankam olsa sırtım yere gelmez. <gülüyor> Sırtın yere gelmez mi? Üstüne otururuz ama. Oturmasın. <gülüyor> Ölürsün o, üstüne oturursun. Adamın güzel öldürdü ama. elif 200 kilo falandır. <gülüyor> evet. Dev gibi bir adam Tuttu onu. böyle kafadan. Hı -hı. Herif'i böyle bir koydu. Pıf <gülüyor> diye dişten fırladı ya heriften böyle. Ağzı bunu dağılıyor diş kalmadı elifte Ondan sonra evet. su tuttu diye bir de üstüne itiraf etti. <gülüyor> Evet. Ben öldürdüm onu da ettim ya kafasını patlattım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok fena patladı herif ya. Emin ediyorum herifi ezdi yani şey gibi. Tabii canım. Çekirdek açar gibi açtı herif. Mountain'dan da korkulurmuş. Korkulurmuş vallahi. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> zaten şey bu hiç gördün mü? Ee, bu e, martial Arts bilmem ne e, şeyler oluyor. Yarışmaları oluyor Eurosport'ta falan. <gülüyor> Böyle gösteriş müsteriş yapıyorlar. Evet evet. Böyle buz kırıyorlar, tahta ha. kırıyorlar falan. Oo, bir kolye. Ee, şey e, diyorlar, mesela bir Hindistan cevizi sertliği insan kafatasıyla yaklaşık olarak aynıymış. Değil mi? Bir koyuyor. Değil mi? Nasıl yapıyor bu? Bir koyuyor, o Hindistan cevizi mi, Hindistan cevizi kalmıyor yani. ki yani, de de organik değil <gülüyor> Yani senin kafana öyle bir koysa... Öyle senin, kafam zaten ha, kafam içeride. Patlıyormuş öyle. Evet. Neyse yani... E, bu de işte... Bu bölüm biraz kısa olacak herhalde. biraz kısa olacak çünkü... Gelince dedim ki bıla oha yani anası bölümün özeti bu hani e, bana biraz öyle geldi ne miyim işte sirin anası işte bir tane hikaye anlattı yani anası bazı sadece mesela... anası şey kaos yaratmak için yani bazı sadece öldürmek için öldürür bazı sadece bir ne yapmak için bir amacı yoktur amacını anlamaya gerek yoktur falan gibi havalara girdiler falan yani oradaki işte e, hani çözümlemelere falan girersek daha doğrusu çözümlemeden ziyade yorumlamalara girersek işte yani o geri zekalı kuzenlerinden bahsediyor. Evet, bahsediyorlar. Şey, nineleri işte eee çocukken kafasını düşürmüş de gerizekalı Aha. olmuş. Bö böcek geziyormuş sürekli. Küçük küçük. Ha, niye? Niyesini, Ni tartışıyor, niyesini işte, tartışıyor işte. gözlemledim. Gözlemledim. anlamadım niye oldum. Yani orada şey diyor olabilir. Yani ya yani insanın, zalimlik insanın özünde var ya zekayla veya işte pozisyonla alakası yok demek olabilir ya da insan her konumda kendini işte üstün kılabilecek hmm. bir bahane illaki bir yerden buluyor. Işte. diyor olabilir. Ya yani orada mesela biri Çünkü orada şey, şey, şey de diyor. yapmış. Okuduğum hani bir şeyde var. Hani e, aslında Trin'in anlattığı hikayeyi e, şeyin ne birleştirmiş. Ki kitapta yok bu muhabbet yani galiba. Yok, bir ihtimalle. Ee, hatırlamıyorum. lütfen. böyle. Peter Bailey'sin ondan sonra şey motivasyonuyla birleştirmiş aslında. Bir tutmuş yani hani hani Peter Bailey işte hani ne istiyorsun her şey istiyor ya. hmm. yani sırf böyle aslında Sırf olsun diye anladın mı? Sırf merak veya sırf hani bir şeyleri kendi kontrolü altında gerçekleşsin diye insanları ona sonra ölmesine, onu onu zehirlemesine, onu bilmem ne yapmasını sağlıyor ya böyle bir şey var ya onun gibi hani bazısı sadece hani dünyanın işte hakikaten kendi gözünün önünde değiştiğini şey yaptığını yok olduğunu görmek ister muhabbetini. Yani Peter Baelish her şeyi isteyen adam. İşte o her şeyi isteyen ee, adam. hiçbir şey istemeyen adam. Baelish sadece milletçi Baelish. Yani. Vatan millet mı? O devletçi oğlum. Millet. Devletçi. Milletçi <gülüyor> millet. değil o devletçi. Şey böyle büyük bırakması lazım. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Geli zaten şöyle tokuşuyormuş. Oğlum asıl milliyetçi şey. Kafayı tokuşturmuş. Asıl milliyetçi şey. E, Tywin Lannister. Kendi milleti işte Lannister'lar olarak düşünürsem. Bu değil de Westeros'cu. Kim? Berlis. Berlis Westeros'cu işte devletçi o. Devletçi. <gülüyor> Derin devlet o. Derin devlet o mu? Yani hani işte böyle o şey de hani niye bana yardım ettin diye dedi ya. Ulusalcı. E, Ulusalcı. Niye bana yardım ettin dedi şey ya şey Sansa'ya. Sansa da işte hani sana yardım sen benim durumun olacağı belliydi. İşte kendim için yaptım falan filan dedi orada. Ondan sonra hani o da... Orada ama hala şey olayı vardı ya hani hani salak salaksın. Hani tamam çok böyle güzel bir hareket yaptın ama hala orada değilsin. Tabii ya, ya. bakış yaptı ya öyle. O var da yine de yani o bakış aslında he, ufaktan öğreniyorsun sen artık bakış Ya yani işte öğreniyorsun ama birazcık daha. <gülüyor> Çünkü hani oradaki şey yani de dediği gibi yani bilmediğinin bilmediğin insanların e, şeyine kalmak kalmaktansa e, ne yapmayı istediğini diye... bildiğin adama kaldı. Ne istediğin, yani az o, az da olsa bildiğin adamın e, evet. hani şeyinde kalmak daha mantıklı. Daha mantıklı. Yani, yani zaten bizdeki, yani bu bölümdeki anlamlı konuşmalar o ikisiydi bence. <gülüyor> geri kalanları çok... diyalogtu yani. Bu arada Hı. şeyin, kuzeyin de geri kalan yerlerden daha büyük olduğunu öğrenmiş olduk. <gülüyor> Yok onu zaten biliyorduk. Yani işte bir daha öğrenmiş olduk. Bize hatırlatılmış olduk yani. Hadi. Şöyle bir şey de var. E, kuzeymiş o Kuzey tabi diğer altı krallığın birleşiminden daha büyük ama evet. nüfusu ama bir krallık yani kadar bile değil. Değil işte. Dağınık yani. <gülüyor> evet. Ayrıca... Yani şey, oranın büyük kal kalmış oldu. Duval aşıldım. ilk sıçılan yanarız. Hmm. İlk line of defense... Orası yine. Yani. Ya bence yine e, o bebeği de gösterdiler ya. White Walker'larla bitirirler yani. Ne yani? Birazcık daha hani bir bir şey daha olacakmış işte, geliyoruz. Evet. Yani 1. <gülüyor> sezondan beri geliyorlar ha. Yani, geliyorlar böyle, <gülüyor> Geliyor Winter is Coming. Winter is Coming. Winter is Coming. böyle. Oğlum hep daha yavaş, kanları soğuk. White Walk ayağını atarken bölüm bitiyor. Adamlar 4 senede geliyor. İşte oradan, ta oradan geliyorlar oğlum. Ta uzaktan geliyorlar ha. 4 senedir geliyor herifler. Ucu yani. belli değil yani nereden geldiklerini. O kuzeyden geliyorlar işte şey, duvarın gerisinden ama orasını belli değil ki nereye kadar geliyor. Bakalım bu giant'larla büyük bir savaş, güzel bir savaş olacak mı? Bence olmayacak. Olmayacak diyorsun. Para bitmiş belli. Ya nereye harcadılar Oğlum bir tane air'i bile görmedik. lan düzgün. Yine gittik o boktan Bloody Gate'i gördük. Aile kapıyı kullanmış lan diye. <gülüyor> Ya herifler Legodan Bloody Gate yapmış ya. Yani. <gülüyor> Öyle Bloody Gate mi olur olur? Şey oğlum. zaten o sahneyi belli ki kapıyı kiralamışlar bir aniden. Hadi çekelim çekelim buradaki sahne mi bilsin? İki tane sahne çekeceğiz zaten diyeyim. <gülüyor> Bloody Gate. Ulan insan biraz daha bir şey yapar. Bir şey Bilmiyorum. Biraz. O değil de. Teal'in seyrederken ondan sonra şeyden vazgeçmiştim. Şu... Tyrion figürü var ya, hmm. onu siparişim vermekten vazgeçmiştim. Tyrion'u sevdikten sonra, ulan dedim, versen mi de tekrar? o figür ben. o kadar güzel değil ki be. Ama böyle herifin tipini, yani böyle elinde elinde bir tane Peter Dinglish, şey, Dinglish Tyrion'ı e, olması böyle... Tokatlarım arada falan. Tokatlamak istiyorsan Jeffrey alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Jeffrey yok lan, ne satar ha? Bence çok satar, ben sözedim kesinlikle çok satar. <gülüyor> Jeffrey'nin böyle pis biti biri yalnız dişine, eline vereceğim böyle crossbow'u kedi falan mallayacak. <gülüyor> <gülüyor> yok lan, fena yapmamış o fil. Yani surat ifadesi bayağı güzel yakalanmışlar. Üst başındaki şeyler de bayağı kaliteli yani. Bildiğin kıyafet giymiş şey işte. Daha doğrusu 130 dolara bayağı iyi o fikir işte. Yani fiyatı iyi. 130 dolar oğlum. İş kargo dahil ve gerçek kıyafetti falan. Yani Barbilerin de gerçek kıyafet bakarsak. Hay tamam da. Anasıl da hatta üstün. Ben gidip Iron Man kalktım mı? Anasıl kaç dolar veriyorsun ona? Kaç dolar? 200 küsür 299-300 dolar veriyorsun. Ejderha görecek miyiz sence daha? Daha görür müyüz? Oğlum. Yani... Ya zaten oğlum bak sezon yani bu sezonu ya Ejderha ile bitirilecekler ya White Walker bitirecekler. Hayır, ejderha ile bitirecekler. Ejderhalardan bitirecek... bence bırak artık çıkmaz Ejderha bile. Ejderha ile bitirilecek bir noktada Yok. değiliz ki. Yok White Walker ile bitirecek işte. White Walker ile bitirecekler. Paralarının savaşa saklanmış olsalar. Çünkü mesela o sensörle. Evet. Ne, büyük savaş vardı ya. Ha, Blackboard Be, ha, Battle of Blackwater. Mesela orada George abi demişti yani istediğim gibi bir e, savaş sahnesi değildi o demişti. Ama hani benim zaten istediğim gibi olsa olsaydı 100 milyon dolar harcarlardı. Yani. Hani belki ona ona birazcık daha şey olsun diye o Moldaki savaşı biraz büyük çaplı yapabilirler çünkü kaç e, 100 binlik bir orduyla geliyor şey. Ha. E, Mühendisi Evet. İşte içinde e, Giant'lar var, bilmem neler var. Aynen. Bakalım yani. Ama dediğim gibi e, hani bu sezon bence e, şu ana kadarki sezonların arasındaki en zayıf sezon. En zayıf evet. Yani 1-2-3'ün yanında makaten e, zayıf kalmış. Bir de üstüne üstlük hani bunu hep söylüyorum. Dizi başlamadan önce o kadar PR'ını yaptılar, o kadar çok para harcadılar. Evet evet. İşte, i̇şte şu ana kadar gördüğünüzden daha görkemli olacak falan filan dediler de hiç izinimizini görmedik yani. Yok abi bu, bu sezona pek çalışmamışlar. Bana öyle geliyor. Yani bu sezonu biraz sallamışlar gibi. Öyle bir his var içinde. Daha nasıl böyle bir kendilerince yani sanki bu sezon ee, tamamıyla... Şeye bırakmış tamam mı George abi? Sanki tamamıyla bunlara bırakmış gibi olmuş yani o tip var ya hı hı. hani sanki daha önceki sezonlarda biraz daha kamçıyı sıkı tutuyormuş da Vurur da yapmayın lan şak falan vuruyormuş mesela ya, burada vurur. sanki alın yapın ne haliniz varsa görün gibisinden böyle biraz yani çünkü bütün 3 sezon boyunca olan her şeyin gidişatın bir anda tonu değişti anladın mı? bir anda böyle ton ya, ve yönetim yani, ve değişti. Ben, ben yani de hissedilen biraz, bir şey değişiklik var. Ben de öyle bir şey hissettim ve hatta e, Hannibal e, podcast'inde de hmm. Kafkaesque'le konuşurken hani, muhabbet biraz kaymıştı buraya. Orada da dedim yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu bölüm bu sezonda sanki bir şey bir e, iç kavga yaşıyorlar Aynen, gibi. Yapımcılar o. arasında. Çünkü bir taraftan böyle hani hikaye aksın diyen taraf var. Hmm. Yok bir taraftan da yok şey işte e, hani aşk olsun, aşk... çıplaklık ha, şey, olsun. rating oynayalım. Evet reytingi kalsın. İşte HBO'nun aşk... bir sıkıntı bir der, şeyi var mı? Yani öyle bir dertleri var. Çünkü şey yapmışlar. Üç bölüm, üç sezon şey diye anlaşmışlar. Biz yapacağız. Üç sezonda tamam siz karışabilirsiniz diye anlaşmışlar. <gülüyor> yani ondan değil de Belki de Hani ilk 3 sezon böyle bayağı beklenmediği kadar iyi gidince her şey bu adamlar hani aa bu muhmatü alalım işte daha fazla para kazanalım derdine girmiş olabilirler. zaten de. para kazanıyorsun ama. Yani daha fazla Tabii para canım. kazanacak bir şey. Yani oraya ondan sonra e, Grey Worm'un kareyi çıplak gördüğü sahneye ekleyerekten benden daha fazla para kazanmıyorsun ki yani. Zaten izliyorum ben Biz sonra. Biz zaten beleşe download ediyoruz. Yani hayır. <gülüyor> beleşe download geçtim. Zaten izliyorsun. Anladın mı? Hani zaten bakalım ne olacak diye izliyorsun. Ondan sonra. Ama mesela böyle çıkıp da istik numaralara başlamaya başlayınca insanların şeyi atıyor. Ama çok da bırakıyorlar. Şu da var tabii. Yani izlemeyin. Herkes bizim gibi değil. Özellikle tabii Amerikan seyircisini yaptıklarını da göz önünde bulundurmak lazım ki ee, yanlış hatırlamıyorsam reytingleri bayağı yüksek yani bu sezon. Hay bu hmm. sezon tabii reytingleri yüksektir. Ratingler için bir şey demiyorum. Ratingleri yüksektir tanıyor ama, işte ama bu... oraya çıplak karı koyduğu için reytinglerin yükseldiğine inanmıyorum ben ya. Yani. Bilmiyorum. Hani belki... çünkü sen bunu bilmiyorsun. yani. Hayır, şu açıdan subscription söylüyorum. Subscription based bir kanal ya hiçbir şey. tamam yani, biliyorum 20... da. Yani sen abi şeyi bilmiyorsun ki bu bölümde ona sonra bu karıyı soyacaklar oğlum. Böyle bir kafanın yok ki. Açıyorsun seyrediyorsun sen Game of Thrones diye seyrediyorsun. Bakalım ne olacak diye açıyorsun. Ondan sonra. Yok ama bence Game of Thrones. Arada da iki bence... göğüs görüyorsun. Oh diyorsun ha, yani. Yani <gülüyor> her her. E... <gülüyor> Bence e, standart Amerikan e, şey Ergen'inin her Game of Thrones bölümünden beklentisi kan ve şeydir yani memedir. diye düşünüyorum? Ama bu şey din işte yani Spartacus <gülüyor> değil ki bu. Hay bu iyi de bunun Spartacus gibi bir dizi olmadığını zaten ilk sezon üç, ilk 3 sezondur. Ama belki o seyirciye de. Yani şey yapmak istiyor. Ama ne yapıyor yani herif şey mi yapıyor oğlum baksana sen HBO yorumuyorsun ama Game of Thrones'da meme var oğlum hayır iyi oluyorum diye HBO üyeliği mi başlatıyor hemen açıyor falan diye yani böyle bir böyle bir şey böyle da açtı oğlum yani hani bu diziyi ben bırakmıştım hiç meme göstermiyorlardı ondan şimdi meme gösteren izlemeye başladım bu sezon değil mi? Valla böyle bir kitle mi var? Olabilir çünkü HBO Go denen bir şey var internetten işte Üye oluyorsun. Falan. Abi aksine o kadar o bu bölüm sırf bu sezonda Aksine o şey bir sürü eleştiri yazısı çıktı biliyorsun. Böyle karıları kızları gösteriyorlar. Feministler coştu. Ondan sonra bize sadece tecavüz ediyorlar. Biz sadece tecavüz aracı mıyız? Anası diye çıktılar. Bu tam kavga dövüş oldu. Ya bırak ya. Yani hani bu bir önceki bölümlerde yoktu bu kavga dövüş. Bu sezon oldu bu kavga dövüş. Bankadan önceki bölümlerde o kadar tecavüz ve şey yoktu yani. Gereksiz tecavüz. <gülüyor> Valla bilmiyorum. Bence e, hani belki de biz fazla büyük beklentiye kapıldık çünkü dediler çok para harcadık. Vay böyle güzel olacak. Abi, abi, ben güzel para olacak harcadıkları ama. için beklentiye kapılmadım. Ben, ha, ben para harcadıkları kitapı... için beklentiye kapıldım. Ben niye beklentiye kapıldım? Ha, söyle. Çünkü yani e, <gülüyor> sonuçta. Tamam, e, lokasyon ama zaten para harcıyorlardı. Para harcıyorlardı ama bu, yani daha önce biz para harcıyoruz diye hiç çıkıp da PR'ını i̇şte yapmıyorlar. Şunun onların gerizekalı. Böyle bir PR yapmamaları lazım. Zaten i̇şte, para harcadığını biliyoruz zaten. Madem ucuz madem olmuyor. işte ha, çıkıp da ben bu bu sezon ekstradan para harcadım diye PR yapıyorsam bunu bana göstermen lazım. Yani bak o şey Yunkay'daki sahne işte şey Yunkay Melin'deki sahne mesela. Ha. Tamam mı? Ben, tam yukarıdan bakınca tam iki tane uzaktan böyle flu piramit evet, görüyorsun evet. da biliyorum biliyorum oraları harcamamışlar ama yani, yani o iki ben tane o, ejderha yapacağım diye para harcamış o şeyin çok yanlış yapıldığını düşünüyorum öyle belki de bir... dekora harcamışlardır para ya da lokasyona mı harcadılar para bilmiyorum ama ya öyle bir şey hiç ihtiyaçları yok aslında yani çıkıp da biz çok para harcıyoruz demelerine hiç gerek yok yani. şu zaten biliyorsunuz çok para harcandığını yani hani zaten anlayabiliyor insan prodüksiyon kalitesinden zaten anlıyorsun çok para harcandığını hani bir, bir ucuz sincay yok sonuçta bir az ucuz kostüm yok herkesin kostümü var oynayan karakterler e sağlam oyuncular yani hani öyle dandik oyuncular da değil. Anası belli bir para harcan zaten biliyoruz. Ama yani benim şeyime hoşuma gitmeyen yani. ondan sonra işte ne bilmiyorum ya. Yani ne biliyorsun sen? <gülüyor> Hı? Söyleyeceğim şeyi unuttum lan. Ne biliyorsun sen? Ya. Ya işte böyle unutursun. Söyleyeceğim şeyi unutup seni. Böyle unutursun işte ya sonuç olarak heriflerin e, para harcamasının o çok önemli değil yani onun, onun pazaramasını yapması çok önemli ama şöyle bir şey var benim beklentim yüksek olmasının nedeni bir önceki sezonda yani 3. sezonda e, okuduğum kitabı hı hı. Daha, yani kitapta okuduğumuz şeyleri sahneleri diziyi çok güzel aktarmış olmalarını görmekti benim bu sezondaki beklentim yüksekten anladın mı çünkü bunları böyle aktardıysa işte o Red Wedding falan o zaman dedim ki bu kitap geri kalan şeyleri çok uzaktır. Yani geri kalan şeyleri çok merak ettim. O zaman onlar çok güzel olacak. İşte harika bir şeyler göreceğiz. İşte hani ben biliyorum ama biri böylesini göreceğim bakalım. Gerçek gözümün önünde göreceğim. Hayal gücü başka şey. Görmek başka şey. Ama herifler güzel de aktarıyorlar. Tamam dedim çok güzel şeyler göreceğiz. Yani bir, bir gördük sonra bir şey göremedik. Hani o gördüğümüzde yani, yet, yani böyle yetmedi. Bana, benim o beklentimi karşılamadı o şeyler ne derse. Belki de ben böyle kendi kendime bir beklentiye girerekten girizekalık yapmış olabilirim yani. Keşke belki girmeseydim ondan sonra evet. sevseydim. Ama bilmiyorum böyle araya koydukları sahneler, işte böyle uzayan, uzayan muhabbetler, bazı gereksiz diyaloglar falan yani çok temposunu boz diz. Ya yani ilk 3 bölüm iyi gitmişti. Yani e, Purple Wedding'le direkt giriyor girmiş olmaları 2. bölümde iyiydi. Hani evet, ben iyiydi, oradan direkt böyle yükselen bir e, şeyle, tempoyla gitselerdi. Evet, iyiydi İyiydi de ondan sonra 3 4 5 işte bayağı çıktı yani. Böyle bir gereksiz vakit kaybı yani hani, filler bölüm gibi. Şeyi dizinin akışında gereksiz vakit kaybı. Yani yoksa tamam sen o yine hoşuna gidiyor güzel çekeyim, bir saniye falan var ama yani işte gittiler ondan sonra şey e, John Snow'un böyle gereksiz bir Crestor's ki Sadece şeyleri koydular falan yani O herifi gönderdi Rose Bolton Şeyi öldürsün falan diye Yani bunlar çok böyle Bilmiyorum, hani neye hizmet ettiğini bilmemek çok sıkıcı. Anladın mı? Hani neye hizmet ederek bunu koyduk? Ya yani bu bölümde işte ondan sonra elfi siktir ettiler yani. Ondan sonra adamı gönderdik ama ondan sonra çıkmadı değil mi? Çıkmadı. Evet siktir. Zaten onlar gitmişler de duvarın diğer ötesine gitmek. Bizi kimse rahatsız etmezse Bu muydu yani? Hani bunun için mi? Bu laf etsin diye mi? O, oradaki o sahneleri koyduğunda. Ondan sonra bizim asıl görmek istemiş şeylerden bizden bizi mahrum ettin yani. Anladın mı? Hani bu nasıl bir pilot şeyidir? Katkısıdır. Hiç boka katkısı yok. Adam sonunda çıktı. İşte sen Adamın siktir... kontratında varmış bir bölüm daha. Yüzden... <gülüyor> evet yani öyle hani çok salakça. Ki o herifin başı türlü ölmesi daha güzeldi bence kitapta ki. Neyse. Evet. Neyse böyle bırakı bırakı 49 da olur. <gülüyor> biz, de, biz de öğrendik bu işi. <gülüyor> en iyisinden ders aladırız Game of Thrones. nasıl zaman doldurulur. <gülüyor> Vallahi işte bilmiyorum ya. Yani dediğim gibi benim için bu bölüm tamam son kısmı çok güzel yani keyifliydi. Ee, ama bence umarım Dorna gideriz. Bence de umarım. Ama yani işte yani. şu şu var. Zaten benim çevremde de hani kitapta çok fazla e, karakter olduğundan şikayetçi olanlar var. Çünkü takibini yapamıyoruz diyenler var. Yok yapamıyoruz. Ama bir de bunu dizide yapmak biz sürü yeni karakter tanıtıp çünkü doğunda yani en az 4, 5, tane, 5 6 tane yeni karakter çıkıyor doğunda tamam mı 4 Ondan... ki, 5. kitap değil mi o doğunun gibi bütün eee tanımamış karakterlerin girdiği bir kitap 5. kitap benim paralel şeydeydi ee, Olanlarla paralel giden beşinci kitaptı galiba. Galiba emin değilim. Neyse o kitapta mesela ben okurken ben yani kitabı aldım hemen böyle. Dördüncü kitap bitirdim. Hı -hı. Çok güzel bitti. Oh demiştim süper falan harika bitti kitap. Aldım hemen diğerini açıp okuyacağım. Bir başladı. Tanımadığım bir başladı. Dedim bu kim lan? Sonra okumuyorum bir sürü başka şeyler söylüyor. Karakterler çıkıyor. O çıkıyor, bu çıkıyor. Hani böyle old town'la falan başlıyor zaten. Old town'la böyle tanımadığım bir derli başlıyor. Yani ya da tanımadığım bir Yani ya da tanımadığım bir hatırlamıyorum ama böyle karambol başlıyor. Anladın mı? Yani Greyjoy'lara gidecekler. Greyjoy'larda ya Grey Oyların... bilmediğin. Yani tanımadığın 3-4 tane katılıyor. Yani Abi Greyjoy'lardan Grey sıkıntı çekmedim. Greyjoy'lar yine çünkü az çok Greyjoy'larla ilgili bir şeyin var. Anladın mı? Ee, daha önceden bir tanışıklığın var Greyjoy'la. Ama sonra doğruna hiç sıfır tanışıklığın var. Yani Oberyn gelmiş. Binnen <Gülüyor> Oberlin'den yani. Oberlin zaten geliyor ölüyor. Hani Oberlin'le çok böyle haşır neşir inanılmaz haşır neşir olacağın bir ortam olmuyor. Oberlin'i belli bir haşır tanıyorsun. Sonra heri ölüyor. Eee tamamen bilmiyorsun ki. Dorn'da sonra bir okuyorsun. Bir sürü yok işte bir onun abisi çıktı. O abisi hastaymış Onun bilmem nesi varmış. Bir sürü su karakter. Bir de kimin kim kimin neydi nesidir hepsi birine giriş, girişik bir Yani Ober'nin işte üç tane kızı var işte abisinin i̇şte tamam, kızları var. tamam herkes piç ya. Yani böyle ...yayılmıştan anladın mı? Ondan sonra hani aile şey... ...zenginler dağılır. Yani böyle upozunlar... ...ondan sonra ve... ...aile Aysa'da halifelerin haliflerin şu ...ve ondan sonra şey... ...bir yerden sonra onu okumak da istemediğin için aslında... ...çünkü okumak istediğin şeyler başka... Böyle böyle yapı, yapıyorsun tekrardan başlasın hangi karakter geliyor lan sonra falan. Bu karakteri de bilmiyorum. Bu karakteri bilmiyorum. Hah, şu Sansa diyorsun. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> en azından Sansa var diyorsun. Sansa diyorsun. Yani işte ha, ah, Of oh be falan ha, diyorsun. Ama mesela <gülüyor> o Cer şeyin hikayesi falan güzel. Yani, e, Marjorie'nin arasındaki i̇şte onlar, hikaye, güzel, onlar de. güzel. Mesela ama... <gülüyor> bak orada da şimdi e, yeni bir sürü Ondan karakter. kaldı. Karakter girecek şimdi. Ha. Yani ya ee, hani eğer evet, kitaptaki bir gibi, bir şey var. Yani, Eğer kitaptaki gibi giderse eğer e, bak Dorne'da en az 4-5 tane karakter tanıtılacak işte e, Greyjoy tarafında 3-4 tane karakter tanıtılacak işte e, Cersei hikayesi tarafında en az 1-2 tane karakter daha tanıtılacak ondan Bravo, sonra. Bravos var. Braavos da e, şey e, olaylar oluyor. Ondan sonra şey tarafında da e, Daenerys tarafında da olaylar oluyor. Duval oluyor. Da, oluyor, da, oluyor yani. Gerçi e, hani Tyrion'un tarafında çok fazla bir hikaye kalmadı. Yani bu sezondan sonra hani bir sezon atlayabilir atlayabiliriz. Vallahi bir ee, sezon eyvallah falan. Değil mi? E, e, Daenerys tarafında da hani yani çok az bir şey kaldı. O da bence hani çok kritik değil. Ee, hani bir sezonda bitecek onun hikayesi. Denerliyesin. Yani en azından bizim okuduğumuz hmm. 6. kitap sonuna kadar ki olan hikayesi çok uzun bir hikaye değil. Yani hmm. Aslında toplayıp da baktığı zaman... Ee, hani duvar tarafı birazcık daha yine e, orada malzeme var daha çünkü şey gidecek. Duvar zaten bitmez. Ee, sen söyle. Evet. Stannis gidecek oraya. Orada bir sürü olaylar olacak falan filan. Duvar tarafında birazcık daha e, yüklücü hikaye var. İşte e, Greyjoy'lar var. E, ondan sonra Dorn var. Ve şey var. E, ben söyleyeyim. Aynen. Hayır. Yok. E, King's Landing'in Landing hikayesi var. Bilmiyorum işte ya. Yani çok ne yazık ki memnun değilim. Giriş Ama yani isteseler bir sonraki sezon toparlarlar yani. Toparlarlar bence kadar. de. Bence de toparlarlar ama. İsterler. Işte biraz bence Enchpion'un şeyinden elini hikayeden çekmeyeler yani. Yani. Yani biz bu hikayeyi ondan sonra yani çıplı, karı, karı kız görmeyi karşı değilim de. <gülüyor> ondan sonra. Ne yani Misandriyi gördüğümde hoşlanmadım. Misandriyi görmekten şikayetçi değilim. Güzel o Merak ediyordum. İyi oldu. Ama, <gülüyor> <gülüyor> ama yani o şekilde görmeyeli. Yani. Bir de zombi olayı vardı. Abi zombi olayı boşver şimdi. Neyse. O zaman bitirelim. Bakalım önümüzdeki haftayı bir daha ara yok inşallah. iki bölüm üstüse göreceğiz. Bitecek. Zaten bakalım. <gülüyor> ha, bu arada haftalar da izledik. Crossbones'u da evet. Yani crossbones'u crossbones ne bileyim beklediğim gibi değildi. Abi etler şu korsanlık işini yapamadılar. Korsanlık işi ne yapamadılar Tabii ki konsept kolay ya. Yani. Niye kasıyorsun ki? Yok işte. Yani para lazım para. Hikaye katacaksın Karakter derinliği katacaksın işte sadece böyle o işte e, o gemi gördüm ufukta işte gidelim yağmalayalım. Para Lan, lazım olmuyor işte. Para lazım abi çekemiyorlar. Yani işte çünkü çok set yapman lazım. Bilmem ne yapman lazım. Bir gemi savaşı, çok güzel bir gemi Bak, savaşı koyacaksın. Niye niye olmuyor korsanlık hikayesi biliyor musun? Çünkü, çünkü korsanlık yok, yok hikaye. Hayır, hayır. Korsanlık hikayesinde aslında baktığın zaman hikayenin %90'ı karada geçiyor, tamam mı? O yüzden korsanlığın bir anlamı kalmıyor. Hayır, bir de şöyle bir şey de var. Tabii korsanlık hikayeleri genelde e, birazcık da şeydir ne derler? yani. Hani böyle evet, bir işte hazine bulursun, hazine lanet çıkacak falan. Ya yani böyle işte hakikaten o Kaptan Jack Sparrow havasındadır korsanlık hikayeleri ya birazcık. Ya yani böyle çok ayağı yere basan, ondan sonra çok böyle entrikalı bir şey yapmaya kalktığın zaman... Sonra... Tabii yani tarihe, tarihe dayalı ha. bir korsanlık hikayesi falan e, yapmaya, yapmaya kalktığın, kalktığın zaman... zaman birazcık e, e, e, Yani, yani bunu yani. çok... Hani böyle yapıyorsun ama ondan sonra e, hani karakteri çok bu sefer gerçekçi yapman gerekiyor. İşte bunu crossbones'ta da yani herifi... Bir... <gülüyor> Hani böyle toalbı bir Blackbeard yapmışlar, Black birlek yapmışlar mesela nasıl şey, ha, Kar de... kara yapmışlar hani. Ee, Şu yani bu buradaki olay mesela eee biraz komikti benim için. Çünkü bildiğin şey yani eee <gülüyor> e, bildiğin James Bond hikayesiydi lan. Ay evet herif MI6 yani. Evet herif MI6 çıktı. Bir de MI yani olmamış da. Hayır, yok bence herif fena değildi çünkü hani şeyden e, tanıyorsun, e, sen söyle. Oha, <gülüyor> ne yaptın oğlum? Kaç götürüyor. Neydi lan o dizinin adı? Ee, neydi lan hakikaten? <gülüyor> Yanıyon lan! Uçuyordun ya. <gülüyor> Manyak. Aha, çapak bozdun. Kapat oğlum patlayacak kendi Ama ne? Neydi lan o? Ee... İngilizcesi sonra Amerikan versiyonunu da yaptılar. Perhaps, perhaps, perhaps şarkısı vardır. Şeyde orada Jeffi oynuyordu. He, Jeff oynuyor unutma o dizinin adını hakikaten. Aa, nasıl unutuyorum? Couples, ne? coupling. coupling. Coupling'deki Jeff e, James Bond rolünde. <gülüyor> Bir ama yani adam oynuyor. abi. İngiliz oyunculara hani saygım sonsuz o yüzden. Çünkü adamları böyle en çeşit çeşit rollerde görüyorsun. Çünkü adamlar şey gibi e, Jack, adam... Jack of all trades yani. Yani şimdi şöyle olarak. diyeyim ben sana. O herifin e, yani bu dizinin oyunculuk konsepti falan filan o diğer korsanlık dizisinden falan iyi bence. Ha yani. Bilmiyorum yani. Diğer dizi iyi ben ik Ama ikisi bir daha iyi olurmuş bir şekilde <gülüyor> Hani bir tanesinin iyi tarafları var. Diğerinin iyi tarafları var. Ama ikisini kötü taraflarını atıp ikisini birleştirmek gerekiyor. Ha, bir de yani şey Blackbeard'ı bu kadar sofistike ve entelektüel bir insan yapmak evet, tamam gerekiyor ya. muydu hani, olayı var? gerek mi Anladın mı? O zaman bütün işte o şey cazibesi de iyi, e, kaçıyor. Tamam mı? Hani a, vahşi korsan asarım keserim cazibesi de ha, her ortadan kalkıyor. Herif için konuşuyor anlamadım ki böyle karı gibi konuşuyor sinir oluyorum. Zaten böyle <gülüyor> bir korku korkması falan filan kafasının ipçeleri takmış telleri <gülüyor> pinhead olmuş. De, evet dal dal konusu yapıyorsun ya. Bir, evet, an. bir yandan da yapıyorsun yani? şey yapıyorsun. Çok ciddi yapıyorsun ve abi yani bir taraftan böyle şey e, bildiğin James Bond filmi izler gibi aralarında böyle çok büyük kelimeler ve sofistike işte cümleler kurulan böyle laftalaştı saçma sapan laftalaşları var. Lan korsansın lan. Şey sen. de çok komik lan. evet hadi şimdi eve gidiyoruz. Bir dakika gidemeyiz. Geri dönüp kurtarmalıyım. Geri dönüyoruz. Gel biraz şey havası da olması evet, Sanki böyle şey hani, tatil köyüne gelmiş de. havası var birazcık adam de. Yani Blackbeard'ın tutsa He. tamam mı? Ama yanındaki herif de o kadar böyle şey ki kafası lay, lay ki e, hadi gidelim diyor mal tamam mı? Mal ya. E evet, tamam Dingon'un ahara zaten burası. Hadi gidelim o zaman. Yemin ediyorum Assassin's Creed'in o şey hikayesi daha güzel. <gülüyor> Bundan ikinden yani. Hatta Hayır herif yani, asistin gibi yani. Böyle bir şey yapsan ondan sonra aslında güzel olan bir tane böyle hazine koyacaksın işte. Hakikaten. Ama böyle işte o hazineyi ne bileyim Oğlum, birazcık daha bir şey işte. direkt de içine... yapsalar daha iyi bence. Tam işte ama yani. hazine içine birazcık daha böyle şey katacağım Ne derler? Süpürneş bir şeyler katacağım anladın mı? Böyle işte. Tamam. David Jones'un işte şeyi. Aa, yani falan ne falan işte, falan. yok bilmem ne bir tane parça varmış da kristal işte bilmem ne. Kristal, kristal kafası koyan. <gülüyor> yani ne mi, böyle hani insanı birazcık çekecek. Biraz anasın hani, içinin çocuğa hitap edecek. Ondan sonra ciddi olabilecek bir korsanlık hikaye seversen. Çünkü bir de korsanlık hikaye dediğin şey, abi bildiğin şeydir. İnsanın içindeki çocuğa hitap edecek olan dizi çekmen. Yani o konuyu yapman gerekiyor. Yani çünkü korsanlık hani ciddi anlayacak bir iş değil yani anladın mı? Ciddi bir müessese değil. Ciddi bir müessese değil bence. Çünkü korsanlık içiyor kesiyor, sikiyor, plandır yani. Bu kadar. Ve ne şey ne derler anasını? Hooray. Hooray. Ya bence... E... O yüzden bence siz crossbones, crossbones etmeyin. Assassin's Creed 4 olun abi. <gülüyor> <gülüyor> Kendi hikayenizi, kendisi. adanız bile oluyor. Çok güzel oluyor. Gidiyorsun gemi basıyorsun, plunder ediyorsun. Ondan sonra ona buna çakıyorsun. Ondan sonra... işte ne yapıyorsun? Çok keyifli. Gemini geliştiriyorsun falan. Ondan sonra ada yapıyorsun, adaya kenarını yapıyorsun. Çok güzel. Çok keyifli. Bence, evet, Asus Creed 4 oynayın, dizi izlemeyi. Evet, onu da aradan çıkardık. Evet, neyse, o zaman... O bir falan... bölümde biçettik. <gülüyor> ben ikinci bölümü izler miyim, bilmiyorum. Ben de pek zannetmem. Evet arkadaşlar, Pizz, o zaman burada bitiriyoruz Balboa'nın keyfini. Ve e, bir dahaki gün de görüşmek üzere. Hatta görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.